Günaydın. Günaydın, hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün Fikret yok. Evet, Fikret e, yok. <gülüyor> Bahaneli. Evet. Peki, tarım meselesi. Evet. Türkiye'nin en önemli e, tartışma konularından biri aslında. Yani büyüme odaklı olmayan bir tarım nasıl olabilir gibi çok can alıcı bir konuyu konuşacağız galiba. Evet, sonsuza kadar konuşulabilecek bir şey aslında ama. E, geçen programda da... <gülüyor> Özellikle Türkiye bağlamında ama daha dünya bağlamında da e, büyüme politikaları tarım için ne demekti e, ve ne tür maliyetlere hem toplumsal hem ekolojik olarak ne tür maliyetlere e, yol açtı gibi konuşmuştuk. E, orada bırakmayı sevmiyoruz yani o umutsuzlukla bırakmayı sevmiyoruz. Buna karşı tabii e, alternatifler var her zaman. Bunlardan konuşarak e, bağlayalım konuyu diye düşündük. Biraz geçen hafta, tabii geçen hafta değil ki hafta önce, konuştuğumuz şeyleri bir, birazcık toparlayıp e, sonra hem dünyada var, yani buna karşı duruşlar ve karşı alternative pratikler hem de Türkiye'de var. Birazcık onlardan bahsedeceğim bugün. E, tarımda büyüme odaklı politikalar deyince bunların... E, Yani bir kısmı daha çok çoğunluğu e, ulus devletler tarafından tabii yapılan politikalar. Yani hem ulus devletler hem de daha nasıl diyeyim küresel sermayeyle beraber yapılan politikalar. Bu bağlamda e, iki hafta önce bahsettiğimiz işte devasa barajların yapılması, işte deva, devasa sulama e, altyapılarının yapılması... E, Gübre kullanımının, e, kimyasal ilaç kullanımının e, devlet politikalarıyla da, de, küresel politikalarla da desteklenmesi e, ve tarım alanında genel olarak daha bir endüstri tipi yapıları, endüstri tipi e, üretim, büyük çaplı üretim üretime geçilmesi gibi e, şey yapabiliriz, e, özetleyebiliriz. Tabi bunların hepsi yani sonuçta gübre kullanmayı düşününce e, bunun da altında yatan rasyonelikte mantık sonuçta işte bir takım belirsizlikler var tarım e, tarım üretimi alanında. E, ve verimliliği artmak için bu belirsizlikleri bertaraf etmek için aynı şekilde ilaçta e, standart ve yüksek bir e, şey almak, e, çıktı almak, ürün almak. <gülüyor> Ama tabii bun yani o, öte yandan bundan daha belki önce e, girdiğini düşünebileceğimiz bir makineleşme var. Makineleşme sürecinin de e, ekolojik belki etkileri çok görünür olmasa bile en azından toplumsal etkileri en başta çok görünür çünkü makineleşme e, özellikle belli tarımın içindeki belli süreçleri makineleştirip e, mesela hasadı makineleştirebilirsiniz. E, belli süreçleri yine bırakıyor yani emeği emek gücünü bırakıyor. Ve özellikle Esther Bozerup adlı mesela bir e, feminist iktisatçı, feminist demeyeyim de iktisatçı... E, ...80'lerde çok ciddi bir yazı, yazı e, bir kitap yazıyor. Ve 1950'lerden itibaren e, özellikle makineleşmeyle kadınların nasıl e, tarımdan e, uzaklaştırıldığı. Evet. Çünkü özellikle kadın yoğun emeğin makineleşmeye daha teşne olduğu ve bu bağlamda da kadınların aslında... E, ...ekonomik güçlerini ve toplumsal güçlerini de kaybettiğinden uzun uzadıya bahseder. Evet, Fikret Adaman da geçen hafta evet. bahsetmişti ondan. Çok ilginç, kolay kurulabilecek bir bağlantı değil kolay aslında. Kolay değil. Bir yandan da şuna bağlı aslında. Tarımdaki iş bölümü, toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümü... ...dünyanın her yerinde ve her ürün için aynı olmuyor. Yani belli yerlerde işte... Atıyorum pamuk üretimi ya da buğday üretiminde işte tohum atmak erkeğin işi e, toprağa bellemek kadının işi toprağa bellemek. Bel, bel kıran ne kadar iş varsa Aynen. onları kadın yapıyor çapalamak. <gülüyor> Hasat genellikle neredeyse evrensel olarak erkeğin işi olarak görülen bir şey. Bazı ürünler ve dünyanın bazı yerlerinde bunlar tabii kültürel kodlarla da çok alakalı. Yani toplumsal cinsiyete dayalı kültürel kodlarla çok açık ve net bir şekilde kadın erkek arasındaki bu iş bölümünü görebiliyorsunuz. Ve makineleşen, makineleşmeye daha meyilli olan aşamaları da tarımın genellikle kadınların kontrolünde olan aşamalar olmuş. Bunun ötesinde bir yere, bir yere makine girdiği zaman zaten bunun kontrolü... erkeğe verilmiş. Yani e, şimdi traktörler geldi ve kadınlar yapsın bu işi. Traktörler onların kontrolünde olsun denmemiş genellikle. Çok şaşırtıcı değil. Bir çok e, kısa bir şey daha söyleyip alternatiflere geçeceğim. Ama bunun ötesi bundan önce belki bahsedilmesi gereken aslında Karl Marx. E, Karl Marx metabolik ayrışma metabolik rift dediğimiz e, kavramı kavramdan bahsediyor. Özellikle tarımın Ee, yani kapitalizmin gelişmesiyle beraber tarımın da nasıl e, farklılaştığından e, bahsederken ve önceden <gülüyor> tarım yapılan yani gıda üretimi yapılan alanlar gıdanın aynı zamanda tüketildiği alanlarla iç içe olduğu için e, o nitrojen döngüsü azot döngüsü e, topraktaki azot döngüsü kırılmadan devam edebiliyor. Azot ve diğer e, nasıl diyeyim kimyasalların döngüsü Hı -hı. toprağı besleyen. Yani gıdanın içindeki azot ondan sonra gıda tüketildikten sonra atık olarak ve yani organik bir atık olarak toprağa geri dönüyor ve toprağa geri dön e yeniden beslemeye devam ediyor. Ama gıda üretimi belli yerlerde, gıda tüketimi kentler gibi kentleşmiş ve gıda üretimi yapılmayan yerlerde daha çok yoğunlaşmaya başladıkça bu döngü de azalıyor, yani kırılıyor e ve şey oluyor, bozuluyor. <gülüyor> Bir de bunun yanı sıra özellikle son zamanlarda işte biyoçeşitliği, e, biyoçeşitliğe zarar veren e, bir takım e, tarım pratiklerinin daha yaygın olduğunu düşünüyoruz, mo e, görüyoruz monokültür gibi. Yani çok büyük alanlarda tek tip bir e, ürün üretilmesi ve bunun yine e, çok yoğun intensif tarım metodlarıyla yapılması. Bu da yine e, ekolojik dengeyi özellikle çok çok e, bozan e, bir pratik. diyerek. Ee, yani çiftçi da ortadan evet. kaldırıyor aslında. Aynen, yani onu bir yüzde beşe finanymış galiba Amerika'da mesela gördüğüm inanılmaz rakamlar okuyorum bu sıralarda. Ki Amerika yine çiftçilerin güçlü olduğu. Evet, ülke. ama, <gülüyor> ama imaj da üstelik yani. tamamen çiftçi, çiftçi evet. yani kovo iş küçük şapkalı, çiftçi. Küçük Alakası yok. Yani tamamen bir avuç büyük şirketin fabrikalı, Öyle. tarım sektöründe. İşte tam bu monokültürün üzerine eklenen bir de GDO hikayesi var. Şimdi GDO'nun yani GDO'lu tohumlar e, çevre ve insan sağlığı üzerine etkileri belirsiz olmasına rağmen bence en çok mesela karşı çıkılması gereken çünkü o, o tartışmaya girdiğiniz zaman belirli mi belirsiz mi zararlı mı zararsız mı gidiyor ama Gedeoğlu tohum, tohumun bence verdiği en büyük zarar e, çiftçinin tohum üzerindeki kontrolünü tamamen elinden alması. Tekrar e, tohum Yani etli şeyden tohumluk ayıramaması ve o tohumun üzerinde kontrol, yani atalık tohum dediğimiz ve yani binlerce yıldır süzülüp gelen tarım bilgisini içinde barındıran tohum saklama pratiğinin tamamen kontrolden çıkması. Kö, köleye ücretli, aynen. köle hatta ücret bile bilmiyorum, köleye dönmesi yani. Aynen, aynen. Ee, oradan biraz bağlayacağım. Yani bugün... E, yani tarımda büyüme odaklı ya da tarımda büyümemiz lazım e, denen politikalar sadece ekolojik olarak, yani ve hala bugün de sadece ekolojik dengeyi bozmak, ekolojik yıkıma yol açmakla kalmıyor, farklı şekillerde aynı zamanda küçük çiftçiliğin Ee, yaşam koşullarını tamamen ortadan kaldırıyor. Küçük çiftlikte bir şey kalmamasına e, yol açıyor. Çünkü bu politikalar hiçbir zaman şeyde yani e, sonuçta küçük çiftçiler verimsizdir gibi e, ya da küçük çiftçilik yerine e, onların hepsi sözleşmeli çiftçi ya da işte... E, Tarım emekçisi olarak çalışsalar büyük endüstri tipi üretim yerler yerlerinde çok daha fazla üretim yapabiliriz gibi bir büyümeci anlayışla bunlar yani hem büyümeci hem de e, adını koymak lazım kapitalist büyümeci bir anlayışla e, politika yapıldığı sürece bu çiftçilerin yaşam koşulları zaten oradan kalkıyor e, ve genellikle yine bunun şeyde savun savunulduğunu görüyoruz. Nüfus büyüyor, bu kadar büyük bir nüfusu beslemek için küçük çiftçilik yetmez. Belki rakamlar bunu da hiç doğrulamıyor. Aynen, yani e, kesinlikle e, doğrulamıyor çünkü tarım alanına baktığımız zaman, özellikle gıda üretimi alanında e, çiftçi ürettiğini direkt olarak tüketiciye zaten satamıyor. Bir piyasa dolayımı var ve o piyasanın içinde farklı aktörler de var ve bir aracılık mesela Türkiye'de. Herhangi bir e, kırsal alanda birazcık üreticilerle konuştuğumuzda ne kadar önemli bir sorun olduğunu görüyorsunuz. Zaten aracılık müessesesi kalksa ortadan e, ve küçük çiftçiyi bu kadar zorlayan süreçleri bir şekilde set çekebilsek zaten e, gıda yani ve gıda endüstrileşmiş bir yani sermaye birikimi alanı olmaktan biraz çıkarılabilse, metalaşmış bir şey olmasa Herkese yetecek kadar gıda aslında üretilebilir e, kimseye zarar vermeden ve toprağa da zarar vermeden. E, buna yönelik bir sürü çalışma da var. E, ve bu açıdan mesela uluslararası bağlamda bahsedilmesi gereken herhalde en büyük, e, tek büyük hareket diyeyim. Lavia Campesina. E, bir çiftçi örgütleri çatı yapısı. Topraksız e, köylüler. Topraksız köylülerin özellikle e, nasıl diyeyim. önderlik yaparak oluşturduğu ama mesela Türkiye'de senin de parçası olduğu işte ben fazlayken Fas çiftçi sendikaları da mesela onun parçası ve yani özellikle de küçük çiftçi örgütlü küçük çiftçinin E, bu süreçlere karşı çıkması e, üzerinden örgütlendi bir e, yapı ve çok güçlü bir yapı. O, orijinali Brezilya'da galiba, değil mi belli? Evet, evet. evet e, yani topraksız köylüler hareketinin <gülüyor> özellikle baş, e, baş yani e, öne yak olduğu da bir yapı ve hala yani daha e, nasıl diyeyim küresel bölgeler bazında örgütlenmiş olsa da e, şeyler yani baş kumandanlık diyeyim <gülüyor> Brezilya'na. Ee, onlar mesela bu sesi yükselten yani yaptı, yapılan e, bu politikaların hem yani sadece çiftçiliği öldürmekle küçük çiftçinin hani, ekonomik koşullarını zorlamakla kalmadığını aynı zamanda yani bunun e, doğaya verilen ve toprağa verilen zarardan bağımsız düşünülemeyeceğini e, yani bu anlamda da ekolojik mücadeleyle toplumsal mücadele yani ekonomik bazı toplumsal mücadelenin ayrışamayacağını asla ve zaten e, küçük üretici için ekolojik e, sağlığı toprağın zaten en vazgeçilmez yaşam koşulu olduğunu e, söyleyen bir hareket e, Tabii ki Türkiye'de de çiftçi sen e, labi kampesinin onun e, içinde olduğu için e, de e, bunları bize hani nasılyim toplumsallaştıran kamıyorsunan hareket olarak karşımızda ama ben birazcık daha küçük Ee, sivil inisiyatiflerden bahsetmek istiyorum bugün. Ee, bunların e, bir takım e, örnekleri belki daha kolay bir şekilde e, zaten şeyde de var. E, dünyanın başka yerlerinde de var. İşte kültür komüniteleri, ekokomüniteler ya da e, toprağa geri dönüşçüler falan gibi bahsedebileceğiniz. Türkiye'de benim ilk bahsetmek istediğim bir sivil e, inisiyatif, kırsal kalkınma girişimi. <gülüyor> kırsal kalkınma girişimi tam da Aslında ismi kötü, biz devamlı bunun isminin kötü olduğundan bahsedip duruyoruz. Ama bir yandan da kalkınma kavramını başka bir yerden, adaletçi, yerelci, kendine yetebilirci bir yerden yeniden tanımlamak ve kavramı bu anlamda yeniden sahiplenmek, bizler tarafından yeniden sahiplenip, içinin başka bir vizyonla doldurulmasını, istiyoruz Bu mücadeleden henüz çekilmedik de ismini de kırsal kalkınma girişimini değiştirmiyoruz. Ben benim de içinde olduğum bir girişim. Kırsal kalkınma girişimini aslında daha çok kırsalı yerinde kuvvetlendirme, kırsalı kuvvetlendirme, kırsalı değerlendirme ve de değerini kıymetlendirmediyim, değerlendirme yani hani ekonomik anlamda değerlendirelim diye. teslim etme girişimi. Bu yerel öncülüğü, yerelin önde gelmesini de ifade ediyor tabii. Aynen. Kırsal derken yerel Aynen, inisiyatiflerde evet. zaten dünyanın gidişatı açısından da en önemli, en önemli gibi gözüküyor bu. Yerel olmazsa Mümkün görünmüyor. Evet, e, o anlamda evet yani kı kırsala dair zaten yani yap yaptığımız vurgulardan bir tanesi de bu. Kırsal ve kırsaldaki yerellerin kendilerine dair e, ve kendilerini son derece temelden etkileyen bir takım süreçler hakkında söz sahibi olması lazım. Yani o anlamda yerel demokrasi de olmalı. Yani küçük çiftçi kendine ne olacağı hakkında... Yani ne fikir sahibi şu an ne de bunları kontrol edebiliyor. Yere, yerelleşme ve yerel sahiplenme tabii ki kırsal e, kırsalı sahiplenme ve kuvvetlendirmenin altında yatağında. Kırsal kalkınma girişimin içinde e, bir grup üretici var. Küçük örgütlü üretici e, ve kırsalı bu şekilde anlayan yani zaten büyümek istemeyen, zaten e, büyüme adına yapılan politikaların zararlarının farkında olan. Ve e, çiftçilerin de çiftçiliğin de bu şekilde örgütlenmesi kendine yetmek <gülüyor> e, ekseninde örgütlenmesi gerektiğini e, savunan üreticiler, üreticiler. ve yani bu vizyonu e, daha nasıl diyeyim aktivizm ya da akademik çalışma e, bağlamında çalışan e, ama yereli de böyle uzaktan görmek değil hakikaten kırsalı e, içinde olan e, bir grup bizler. Ee, yan yana gelip yani bu bu yani kalkınmanın ana akım yerleşik olarak anlatıl anlam e, anlaşıldığı tarzına karşı bir hem söylemi hem pratiği nasıl üretebiliriz şeklinde yan yana gelen bir grubuz ee, nasıl gidiyor <gülüyor> yani şöyle gidiyor e, Gitgide zorlaşıyor yani çünkü hem ...yerelleşme çok zor oluyor... ...yani daha makro siyasetin... ...sayesinde... Ee, ...hem de çiftçi... E, ...yani sonuçta biz... ...ilkesel olarak daha örgütlü ve... ...küçük çiftçiliği... E, ...savunduğumuz için... ...ve bunu yapmak gitgide zorlaştığı için... ...yani... ...hani örgütlülük nerede kalmış küçük çiftçilik... ...diye bir şey zaten... E, ...çok zor... E, büyümekte, genişlemekte en azından böyle bir çiftçi ağının oluşmasına da e, şey önerek olmakta zorlanan bir e, zorlandığımız noktalar çok oldu. Ama Amerika'da ve yani, pek sözü geçmiyor ama biraz kıyıda köşeden bakıldığı zaman Amerika'da da bunu yerel tarım e, kır, hareketlerinin kırsal hareketleri yükselmekte olduğu evet. sayılarının Avrupa'da da bir kısım ülkelerde Almanya Aynen. başta olmak üzere galiba Aynen. değil mi? Evet. Gıda özellikle çünkü çok e, vurucu bir mesele ve gıdaya dair sadece üret, gıda üreticilerinin talepleri ki toplumun geneline baktığımızda küçük gıda üreticileri çok dezavantajlı e, toplumsal sınıf olarak ama Ne bileyim kentteki orta sınıf e, gıda tüketicileri de sağlıklı nitelikli içinde ne olduğunu bildiğim gıda yemek istiyorum tüketmek istiyorum talebiyle yani talebi böyle görünür olmaya başladıktan sonra bu tür inisiyatifler yani yerel gıda ya da sağlıklı gıda ya da küçük üreticiden almak etrafındaki köyün üretimini tüketmeye katkı yapmak istiyorum gibi taleplerinde de çıktığını görüyoruz. Bu bağlamda yani kırsal kalkınma girişiminden bahsettim ama mesela Türkiye'de e, biz çok yeni bir e, yani birkaç hafta önce bir gıda müşterekleri formu yaptık. Oradan da karşılaştığımız e, bir takım e, girişimlerden bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi mesela Çayek, Çan Çanakkale Ekolojik Yaşam Derneği. E, onlar mesela çok e, net bir şekilde E, gıda üretiminin büyümeyi hedeflememesi gerektiğini kendine yetebilir. E, ekolojik ve sağlıklı gıdayı küçük üreticilerin üret yani üretme kapasitelerinin e, korunması gerektiği şeyinden ve e, daha az daha yavaş daha e, güzel bir yaşam böyle olacak e, diyen bir ekip. Ve e, mesela yaptıkları şeylerden bir tanesi yani şimdi, şöyle de bir şey var yani küçük çiftçiyseniz Ya ben gübre atmayayım ya da işte ilaç kullanmayayım bunlar zararlı diye bilseniz bile yani bazen başka bir şansınız yok. Yani o kadar büyük bir aciliyet içindesiniz ki mesela erken hemen hasat edip işte ne bileyim daha fazla ürün alıp onu o sene satıp hemen borcunuz kapatmanız falan gerekiyor. Yani bu büyümeci ya da işte daha... Küçük kalayım, az yapayım, yavaş kalayım demeli rüksü üreticiyi kendi kendine bıraktığımız zaman yok. Ee, bu anlamda bizim e, kentteki tüketiciler olarak bir kuvvet oluşturup yani tamam çiftçi e, sen Küçük az ve yavaş yap. Ben onu tüketmeye razıyım. Yani ben onu senden alacağım. Yani o garantiyi verebilmesi gerekiyor ki küçük üretici de hakikaten ben küçük kalayım. Toprağımı satmak zorunda kalmayayım. Ee, i̇şte endüstri tipi tarımlaşmaya da bir şekilde set çekilsin. Böyle diyebilsin. Yani Bu anlamda tüketici kooperatifleri ya da tüketici dernekleri çok önemli. Önemli. Öte yandan bir de şeyi soracağım peki. Yani Türkiye'deki durumu hiç bilmiyorum ama e, bu... Büyük sübvansiyonlar veriliyor mesela hı hı. tarımda hı hı. özellikle de hayvancılık büyük hı hı. dev evet. sektörlere. Bu da o senin biraz önce sözünü ettiğin yerel inisiyatiflere, günü kurtarmaya çalışan küçük üreticilere destek verilmeyince onların zorda kalmasına yol açan bir durum. Evet. Halbuki öbürlerine... Çok büyük süperasyonlar evet. verildi, destek verildi de biliniyor Türkiye'de de belki böyle Türkiye'de mi? de öyle. Yani şöyle Türkiye'de aslında biraz iki taraflı bir politika var. Ee, küçük üreticiye de ama en en küçük yani böyle azıcık toprağı olan ve iki tane hayvanı olan mesela yani kırsal yoksul diyebileceğimiz e, üreticiye de destek veriyor. Ama yani Tarım Bakanlığı yem desteği veriyor mesela ya da mazot desteği veriyor ama bunlar çok cüzi, yani çok hmm. komik rakamlar. Bunun dışında e, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Genel Müdürlüğü kırsal yoksulu desteklemek için mesela doğrudan e, aynı destek yapıyor. E, mesela başvuranı iki tane hayvanla iki büyük baş daha veriyor ama şimdi bunu bir... E, Öyle bir piyasa e, güçleri var ki yani tarımda hiç başka bir kontrol yok. Hiç başka bir e, düzenleme ve koordinasyon yok. Yani siz çok e, yoksul zaten iki hayvandan başka bir şey olmayan bir üreticiye iki hayvan verip sen hadi şimdi ihya olursun dediğiniz zaman olmuyor haliyle. Yani aracısı var bunun yem maliyetleri çok yüksek şudur budur. Artı tam da sizin de söylediğiniz gibi büyük... Yani çok büyük ölçekli ve endüstri tipi tesislerin hem tarımda hem ama özellikle hayvancılıkta kurulması için zaten ciddi bir teşvik var. Ve bu e, yani küçük üretici küçücük kalmış ve hepsi bir serbest piyasanın içinde e, yüzenli üreticilerse bunların büyük üreticinin tabii ki kuvveti çok daha fazla ve iki sene üç sene kalmadan o Küçük üreticinin zaten hayvanlarını satıp başka bir şey yapmak zorunda kaldığı. Evet, terk etme evet. taraftan da şey yani dudak küçüklatıcı rakamlar hem de çok böyle FAO gibi Birleşmiş Milletler'in tarım örgütleri gibi çok Dünya Bankası gibi yerlerden gelen rakamlarda bu hayvancılığın muazzam bir yıkıma yol açtı. Evet. Çevre açısından evet, da evet. iklimi de değiştiren bir en temel faktör. Yani havayı, suyu ve de atmosferi de kirletme açısından Müthiş bir rolü var Aynen. yani. Yani sonuçta e, ne bileyim bütün bunlar bir tarımda hayvancılıkta bu ultra modernizasyon, ultra tesisleşme, ultra büyük ölçek falan olmadan önce az önce benim Marksan metabolik ayrışmadan bahsetmemin nedeni de birazcık oydu. Şimdi doğal döngü içinde bunun daha küçük ölçekte ve daha yaygın bir şekilde ve hatta hayvancılığın tarımla beraber yapılması Yani yine ekolojik denge toprağın özellikle döngülerinin sağlanması için tarımla beraber yapılması daha ideal. Ama hem yani çok büyük ölçekte ve bir yerde toplaşmış bir tür üretim yani hem oranın doğal kaynaklarını kirletiyor. Çünkü yani bu aynı zamanda çok yani ne içinde ne kullanıldığını bilmediğimiz tür üretimler hem hayvan hakları açısından son derece Oraya hiç girmedin bile. Yani bir de evet. o antibiyotik kullanımları falan. Evet. yani hesabı evet. olmayan bir felaket. Yani işte Birleşmiş Milletler onu söylüyor söylüyor da yani artık ne, yani na, ne olacak? Yani bunun içinde ciddi anlamda para var. Yani hayvancılık artık yani metalaşma tarımda deyince böyle çok e ne demek ki o dediğimiz bir şey belki ama yani hayvancılığı birileri hem yani küçük e, çiftçiler geçimli sağlasın diye değil ya da e, tüketiciler karnını doyurabilsin diye değil kar artsın ve büyünsün diye yaptığımız zaman ister istemez bu, bu, buna gidiyor evet. yani e, ve bunun işte yani zararları zaymakla bitmez diyeyim e, yani şöyle bitirelim zamanımız da çok az kaldı ama e, Türkiye'de de aslında hem e, Kırsalla başka bir yaşamı kurma, üretimi kurma ve e, bunu büyüme değil kendine yetme, herkes yerelinde kendine yetecek şekilde örgütlensin. E, ...hayatını örgütlesin, öyle yaşasın... ...diyen ve birbirleriyle... ...bağlantılanmaya çalışan gruplar var... Yani çayek bunun bir örneği... ...Marmoriç Permakültür Derneği var... ...İzmir'de, Bayındır'da... Ee, yeryüzü Derneği var... ...Yeryüzü Derneği var... ...ondan sonra e, bir yaşam dostu ürün grubu var... ...mesela onlar da balık yasır... E, ...şeylik çalışıyorlar... E, yani arada bir böyle çok kötümsel olduğumuzda <gülüyor> gidip onlara bir baksak. <gülüyor> evet, başka da yolu hı. yok zaten gibi görünüyor. Yani biz Öyle. 20. yılda artık açık radyoda ...bunca yılın bu konuşmalar, dertleşmeler, sohbetler sonunda kendimize e, şiar edindiğimiz üç Y formülü vardı. Bu geçerli <gülüyor> herhalde. Yerel, yatay ve yavaşça. Aynen, aynen. Evet, evet. Yani yatayı tabii bütün global hareketlerle de, küresel hareketlerle de birleşme, internet yoluyla temas etme evet. şeyi olarak alırsak... Tek bu tekelci şeye karşı durabilmenin tek yolunun bundan geçtiği evet, gibi bir evet. şey var. Ve ya. işte yani birazcık da bunu büyümeye bağlamak e, iç adına son bir ümle söyleyeyim. Bütün bu tekelciliğin endüstrileşmenin işte büyük ölçekli yapılması lazım. Bunların falan altında yatan işte şey vurgusunu e, kurcalamak lazım yani. Başka türlü yetmiyor bizler. Yani nüfusu başka türlü besleyemeyiz ya da bu daha verimli. ...böyle daha az maliyetle daha çok ödüyoruz. Ki evet. Yani nasıl bir verimlilik ya da nasıl bir doyma e, ifade yani istiyoruz diye... ...bizim yine toplum olarak bunu sorgulamamız ve toplumsallaştırmamız lazım. Bu gidişatı kamusallaştırmamız evet, lazım. Yetmeyen bir tek şey kar. Aynen. <gülüyor> kar hırsı. <gülüyor> onun dışında bir şey yok. Öyle. Beni çok teşekkür ederiz ben bunu teşekkür konuşmaya... Ederim. ...devam edeceğimiz şüphesizdir yani. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengelk Bulut ile... ...büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar.